Son olarak abi peygamber efendimizin hayatlarında Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ın azat edilmesi bahsinde kalmış idik. Evet Zeyd bin Harise radıyallahu anh malumunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin evlatlıklarıdır. Fakat bundan evvel şöyle bir kısaca hatırlatmadı bulunalım. Kelp kabilesinden alınmış bir çocuk yani Kelp kabilesinden olduğu bilinen fakat annesi babası bilinmeyerek oraya giden efendim kervanlar vasıtasıyla veya pek zikretmek istemiyoruz ama o zaman da tabii çocuk kaçırma vesaire yapma gibi bir durum var. Allah muhafaza eylesin. E, neticede Mekke'yi mükerremeye geldiğinde köle pazarında düşüyor ve Hazreti Hatice Valdemiz Hazreti Zeyd'i eve alıyor hizmetli olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de daha ruhlar alemindeyken kendisine aşina kılınan evlatlığı Hazreti Zeyd'i görür görmez bunu bana ver ya Hatice diye. Hatice radıyallahu anh'ten Hazreti Zeyd'i istiyor. Bu istek öyle bir kabul görüyor ve Resulullah Efendimiz de öyle bir şekilde Zeyd'i bağrına basıyor ki Kur'an-ı Kerim'de ismen geçen tek sahabi Hazreti Zeyd'dir. Yani Kur'an-ı Kerim'de ismiyle geçen tek sahabi ashabtan olan zat Hazreti Zeyd radıyallahu anh'dir. Bu öylece kabul buy buyuruluyor. Fakat bu meyanda biz Siyer-i Nebi'yi sırasıyla, tarihi sıra ve süreç içerisinde okumaya devam ettiğimizden şuraya kadar gelmiştik, onu tekrar hatırlatalım. Mekke-i Mükerreme'ye, Kert kabilesinden bazı kişiler ziyarete geldiklerinde Zeyd'i tanıyorlar 10 yaşlarındayken konuşmasından, şivesinden, kelp kabilesinden olduğunu anlıyorlar ve kaybolmuş çocuğa da çok benzediğini anlıyorlar, o olduğuna da kaniler hemen dönünce memleketlerine diyorlar ki biz sizin çocuğunuzu bulduk, filanca zatta onlar da geliyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi buluyorlar ve diyorlar ki siz Kureyş'in eşrefisiniz eftalisiniz hakkınızda hep güzel şeyler duyduk Sizler merhamet ehlisiniz, biz fidyesi neyse verelim fakat çocuğumuzu alalım deyince İki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz En önce oğlunuza sorun diyor O hür bir insandır, hür bir şekilde karar versin Sizin yanınıza gitmek isterse fidye falan icap etmez Müşkünlüğü sall olsun, birbirini sevenleri kavuşturalım Hiç mesele değil fakat beni tercih ederse Dedikten sonra şurada kalmıştık. Diyor ki Resulullah Efendimiz, Vallahi ben beni tercih edene kimseyi tercih etmem. Demiştik. Ve dedik ki, Tercihimizi Allah Resulü'nden yana yaparsak, Allah Resulü tarafından da tercih olunuruz. Dedik ve orada kalmıştık. Bu konuşma üzerine, Harise veya Harise ve kardeşi, Efendimiz'in bu konuşmasından fevkalade memnun oluyorlar. Ve diyorlar ki sen hakikaten bizi insaf ölçüleri içerisinde fevkalade merhametli bir şekilde muamele ettin. Biz bunu gerçekten kabul ediyoruz. Diyorlar ve ondan sonra da bakalım hadiseler nasıl gelişiyor. Huzura gelen Zeyd'e Efendimiz şunları tanıyor musun diye sordu. Zeyd, Evet tanıyorum dedi. Peygamberimiz tekrar kimdir onlar dedi. Zeyd bu babamdır, şu da amcamdır cevabını verdi. Bundan sonra Peygamber Efendimiz Zeyd'e sen benim kim olduğumu öğrendin. Sana olan şefkat ve sevgimi de gördün. Sözde ne kadar bile tafet var değil mi? Sen benim kim olduğumu öğrendin. Yani sen beni tanıdın manasına da geliyor ama burada çok büyük bir nezaket var. Bakın konuşulduğunda biliyorsunuz adaptandır. Ee, anlamadınız galiba. Anlatayım gibi bir usubu kullanmak bizim örfümüzde, edebimizde nahoş karşılanmış bir tabir şeklidir. Yani bir şey anlatıyorsunuz mesela, anlamadınız galiba. Şöyle tekrar anlatayım demek nezaketsizlik. Ne demek? Ya yani ben çok güzel anlattım ama sizin biraz aklınız kıt, anlayışınız yerinde değil, kaflettesiniz gibi deruni manasını düşündüğünüzde fevkalade edepsizlik gibi oluyor, telakki ediliyor. Örfümüzde nasıldır bu nezaket? Çünkü kıymetli dinleyicilerimizi sıkça hatırlatıyoruz. Biz Siyer-i Nebi okurken ahlak peygamberiye, maddi ve manevi ahvalimizi düzeltmesi için örnek almaya çalışarak okumaya gayret ediyoruz ve güncel olan, şu anda belki güncelliğini kaybetmiş fakat gündemimizde ve güncelimizde olması gereken ahlaki, edebi hususiyetleri bu da zikrediyoruz. Eyvallah. Ne demek lazım öyle bir durumda? Herhalde anlatamadım. Bir farklı şekilde daha anlatayım diyerek nezaket göstermek lazım. Şimdi bu zaten nezaket kuralı. Ne demek? Ben anlatamadım galiba. Bir daha anlatayım kıymetli dinleyicilerimize. Herhangi bir mevzu anlattığınızda karşıda anlaşılmadığını hissederseniz edep ölçüsü içerisinde efendim ben anlatamadım galiba bir daha arz edeyim, bir daha söyleyeyim şeklinde söylenir. Fakat Resulullah Efendimizin burada bir başka nezaketi daha var. Zira nispeten dinleyici olan kişi kendinden küçükse muhatap olan kişiler sizden e, yani hiyerarşik düzen içerisinde aile düzeni içerisinde, toplum içerisinde daha aşağıdaysa, mesela siz hocasınız, karşınızdaki talebe veya babasınız, karşınızdaki çocuk. Böyle bu durumda belki karşıdakini düzeltmek için, karşıdakini uyandırmak için biraz farklı bir uçluplada konuşulabilir. Yani anlamadınız galiba bir daha anlatayım denir. Anlatabiliyor muyum? Otoriter bir konumdasınız. Fakat Resulullah Efendimiz, evladı olacak yaştaki zata bakın nasıl hitap ediyor Hazreti Zeyd'e sen benim kim olduğumu öğrendin yani sen anladın beni ben sana anlattım demiyor sözüyle nazik fevkalade latif karşıdakine güzelliğini anlatacak kadar rahmet sahibi kendisi her şeyiyle kendisini anlattığı halde karşıdakinin hiç dahil olmadığı halde o anlayışı da karşıdakinden bilecek kadar Tevkalade müeddet ve tevazu sahibi. Yani kıymetli kardeşlerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, Siyeri nebiye açtılar ve sadece şu cümleyi okudular ise veya sadece bu cümle üzerine düşünürlerse Allah Resulü'nün nezaketine inanın bu cümleden dahi kavrarlar bir şekilde idrak ederler. Sen benim kim olduğumu öğrendin. Sen öğretmesen ya Resulallah. Sen kendindeki nuru meşketmesen etmesen ya Resulallah seni kim bilebilir? Merhametiyle öğretti, talim etti ve fevkalade nezaketiyle o anlayışı da karşıdakine verdi. Evet sana olan şefkat ve sevgimi de gördün. O halde ya beni tercih et yanımda kal ya onları tercih et git diyerek onu tercihinde serbest bıraktı. Burada bir özellik daha var. Bu böyle bir teklifin yapılabilmesi için adilane bir teklif olması için şöyle bir şart olması lazım. Tercih edeceği şeyler hakkında bilgi sahibi olması lazım. Resulullah Efendimiz'in bakın ne kadar muazzam, ne kadar güzel bir feraseti var. En önce Zeyd'e diyor ki şunları tanıyor musun? Kimdir bunlar? Tabii tanıyorum. Bu babamdır, bu amcamdır diyor. Yani o adamlar hayatında bilmediği, Şöyle hayal meyal hatırladığı adamlar olsa kendi hakkında feragat edecek Resulullah Efendimiz. Neden? Çünkü adilane bir tercih imkanı yok. Babayı bilmiyor, amcayı bilmiyor. Konumunda olursa onlar için yabancı iki adam. Yabancı iki adamı karşılık tanıdığı bir adam tercih mevzu olamaz. Resulullah adil bir tercih yapılması için en önce bu adamları tanıyor musun diye soruyor. Babam ve amcam deyince he babalık hissini ve oğul halini ve hatta babasının akrabası olan amcasını idrak edebilecek, yabancılık çekmeyecek bir konumdayken peki o zaman tercih yaptı. Bunlar fevkalade nezaketle, zerafetle, dikkatle üzerinde düşünülmesi gereken hadisederdir. Bunun üzerine o halde ya beni tercih et, yanımda kal ya da onları tercih et, beraberce git diyerek ...tamamıyla onu tercihinde serbest bırakıyor. Zeyd'in cevabı şu oldu. Ben hiçbir kimseyi sana tercih etmem. Ya. Sen benim için anne ve baba makamındasın. Şimdi bak... E, ...hocam kesmesen de şu konuları şöyle uzun uzun işlesek de... ...5-10 programda şu Siyer'in nevi bitirsek diyebilirsiniz. Haklısınız da. Fakat şimdi güzel kardeşim nasıl konuşmayın burada? Ne dedik biz? Ne dedik biz? Veya ne demişler? Biz neyi naklettik? Muhabbet hep yukarıdan aşağıdır dedik mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ondan yana bir tercihini kullandı. Bir kere. Değil mi? Hazreti Zeyd'i sevdi. Hatice validemizden istedi. Yanında alı koydu. Onu tercih etmesiyle beraber muhabbet yukarıdan aşağı olduğu için o muhabbetin kendisine indiği, tenezzül ettiği Hazreti Zeyd de ben senden başkasını tercih edemem diyecek hale geldi. O halde biz hemen şu dakika Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamlarımızı muhabbetle ederek diyelim ki Ya Resulallah, Ya Habib Allah, Ya Şefi Allah, Ya Senedel Acizin, Ya melce Fukara, Hazreti Resulullah, lütfen ve keremen günahıma, isyanıma bakmadan sen benim kalbime nazar kıl da senden başkasını tercih etmeyecek hale geleyim. Diyerek Resulullah Efendimizin iltifat nazarına mazhar olmak için şu dakikaları salatü selamla muhabbeti Resulullah'la bu duygularla geçirmeye çalışalım. İşte o nurun, o tercihin o nazarı Muhammediye uğrayan Hazreti Zeyd'in sözü ben hiçbir kimseyi sana tercih etmem. Sen benim için anne ve baba makamındasın. Diyerek tercihini Resulullah'tan yana yaptığını gösteriyor. Oğlunun bu cevabı karşısında şaşıran ve sarsılan baba Haris'e hiddetle yazıklar olsun sana dedi. Demek ki sen köleliği hürriyete, anne babana, amcana ve ev halkına tercih ediyorsun. Şimdi kesmeyeceğim tamam. Değil. Zevki olanlar vardır. Mananın derinliklerine inmek isteyen kat be kat güzelliklere kanat açmak isteyen insanlar vardır. Şu dakika tenevzüden bizi dinliyorlardır. Girmeyeceğim, açmayacağım. Fakat yazarlarsa, radyoya mektuplar gönderirlerse açmak da boynumun borcudur. Şu kadarını söyleyeceğim. Allah yerlere, dağa, taşa, emanetini yüklemek üzere teklifte bulundu. Fakat insan, zayıf olan insan bu emaneti ancak taşıyabilecek halde iradesini emanetten yana Allah'ın kabulüne sundu. Dedikten sonra Cenab-ı Hak surede innahu kana zalumen cahula zalim ve cahil olarak insana işaret etti. Emanetin zalim ve cahile yüklenmesi bizim tarafımızdan böyle bir şeyin yapılması dahi Allah tarafından men edilmiştir. Allah bu emaneti nasıl böyle bir şekilde yüklemiştir? Burada onun anahtarı var. Şu okuduğumuz yerde nasıl zalim ve cahil olunduğunu, zulmü ve cehaletin bazı yerlerde farklı bir makbuliyet olduğuna işaret var. Bu kadar konuşuyorum. Meraklısına tevdi kılıyorum bu sözü. Arz edebiliyor muyum? Estağfurullah. Oğlunun bu cevabı üzerine diyor ki yazıklar olsun sana. Ne kadar kösün? Fakat şöyle bir bakın şimdi karşıda. Resulullah Efendimiz'i tercih etmiş bir insan Hazreti Zeyt Dışarıdan bakılınca zalim gözüküyor. Devam edelim. Fakat Zeyt babasıyla aynı kanaatte değildi. Babacığım dedi. Ben bu zaattan öyle şeyler gördüm ki kendisine hiçbir zaman bir kimseyi tercih edemem. Küçük Zeyt Böylece Resul-i Ekrem Efendimiz'e olan sadakat ve bağlılığını ispatlamıştı. Demek ki aynel yakın mertebesinde insan bir imana sahip olursa artık şeksiz ve şüphesiz olarak tam bir teslimiyette teslim oluyor. Görmeden bu teslimiyet zuhur etmiyor ki. Hz. Zeyd diyor ki ey görmeyenler ben onda öyle şeyler gördüm ki tercihim artık başka, yana, başka tarafa kullan ama gördüklerimi bilseniz. Görenle görmeyen arasındaki fark. Aynı laki makamına eren bir insanın artık imanında şek ve şüphe kalmaz. İhsan mertebesine pervaz açmıştır. Kader ona nurlu ve parlak bir istikbal hazırlıyordu. Bu hali onun ilk müjdesiydi. Peygamber Efendimiz Zeyd'e bu eşsiz bağlılığının mükafatını vermede gecikmedi. Hemen elinden tutarak onu Kureyş'in oturduğu Hıcır mahalline götürdü ve halka şöyle hitap etti. Ey hazır bulunanlar! Şahit olunuz ki bundan böyle Zeyd benim oğlumdur. Ben ona varisim, o da bana varistir. Mekkeliler birine evlat edinmek istedikleri zaman böyle yaparlardı. Efendimiz de onların bu adetlerine uyarak Zeyd'i böylece kendisine evlat edinmiş oldu. Peygamber Efendimiz'in bu güzel davranışı şaşkın ve dalgın duran Harise'nin mahzun gönlünde sevinç rüzgarı estirdi. Herkesin gönlünü fethediyor. Ariflerin müşkülleri çözme şekli böyledir. Arifler bir meseleyi çözdüklerinde her şekilde her insan veya her kişi memnun olur. Alimler hüküm icat eder, arifler akıl icat eder. Bu sözü unutmayınız. Alimler hüküm icat eder. Arifler yeni akıl icat ederler. Evet. Demek ki oğlu emin bir elde bulunuyordu. Merhaba. Evet. Gönül huzuru içinde Harise, oğlunu kainatın efendisinin yanında bırakarak yurduna döndü. Bundan sonra Mekke'de herkes Zeyd'i, Muhammed'in oğlu Zeyd diye çağırmaya başladı. Efendimiz peygamberlik vazifesiyle memur edilip vahiy gelmeye başlayınca, Evlatlıkların kendi öz babalarının adlarıyla çağrılmaları emredildi. Bunun üzerine Hazreti Zeyt babasının ismiyle Harise oğlu Zeyt diye çağrıldı. Evet. Bu konuda ayet-i kerimede mealen şöyle buyrulur: Evlatları babalarına nispet ederek çağırın. Allah katında bu daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdırlar. Kendilerini ...kardeşim veya dostum diye çağırın. Evet. Hazreti Ömer'in... Buradaki dostum, arkadaşım. Yani sahabi manasına. Yani dost kelimesi biraz daha farklıdır. Dost, sevgili manasının karşılığıdır. Farkça düşünürsek. Daha evvel de söyledik. Dost tabiri... ...tasavvuf edebinde... ...başka kişiye söylenmez. Tasavvuf terbiyesinde dostum diye hitap edilmez. Çünkü dost... Seni hiç terk etmeyen kişiye denir. Seni terk etmeyecek tek bir kişi vardır. Tek bir zat vardır. O da Allah. Hu. Who, dost. Hu'dur. An anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla dostum diye hitap edilmez. Eyvallah. Hiç ayrılmıyoruz canım. Her gün beraberiz. E, kabirde ayrılacaksınız. Bak yine ayrıldınız. Uyurken ayrılıyorsunuz. Dost dediğin seni hiç terk etmez. Senden hiç ayrılmaz. Olduğu için dostum hitabı, hey dostum falan diyorlar ya şimdi, Doğru. onlar zaten üstad müstad da diyorlar, Hocam hoca moca da diyorlar. Ağızlarına bir şey dolanmak için söylenen söz. Fakat unutmamak lazım ki Allah zerrenin bile hesabını sorabilir. Söz kıymetlidir, söz bir zerreden muhakkak ki fazladır. Daha ağırlık, ağırlığı vardır, kendine has Dolayısıyla kullandığımız kelimeye de dikkat etmek icap eder. Evet, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radiyallahu bu hususu şöyle ifade etmiştir. Biz evlatları babalarının adıyla çağırın ayeti ininceye kadar Zeyd'i Harise oğlu Zeyd diye değil Muhammed oğlu Zeyd diye çağırırdık. Ayrıca bu ayetle evlatlıkların evlat edinen kimseye varis olması hükmü de ortadan kaldırıldı. Evet. Hazreti Zeyd Efendimizin peygamberlik vazifesini ilanından sonra Hz. Hatice ve Hazreti Ali'yi mütakip derhal İslam'ın sinesine koşacak ve üçüncü Müslüman olma şerefine erişecektir. Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Zeyd'i fazlasıyla severdi. Zaman zaman kendisine ey Zeyd sen kardeşimiz ve azatlımızsın diyerek iltifatta bulunurdu. Evet. Resul-i Ekrem daha sonra çok sevdiği bu büyük insanı dadısı Ümmü Eymen'le evlendirecektir. Ve bu evlilikten yine çok sevdiği ve çoğu zaman terkisinde taşıdığı Üsame Hazretleri dünyaya gelecektir. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Diyelim. Az evvel Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ın e, hem... Peygamber Efendimiz'in evladı oluşunu, evlatlığı oluşunu ve bu hususla ilgili yine ayeti kerimeyi aktarmış idik dinleyicilerimize metinden de giderek abi. Evet. Buraya belki şunu zaten sık sık hatırlatıyoruz ama yine eklemekte fayda var. Çünkü neredeyse her hafta program sonrasında dinleyicilerimizin bir kısmı bununla ilgili sualleri yöneltiyorlar. Takip etmek istediklerini veya zaten takip ettiklerini ama acaba hangi eserleri ekleyeceklerini, bunu da suallerini ulaştırıyorlar. Asıl Peygamber Efendimiz'in hayatını, Mevahibi ile Dünniye isimli İmam-ı kitabını, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hazreti Muhammed Mustafa isimli eserini, Salih Suruc'un Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkındaki Peygamberimizin Hayatı isimli kitapları okuyabilirler. Ee, biz de bu 3-4 kitap arasında metni takip ediyoruz. Nispeten en kısa şekliyle dinleyicilerimize aktarmak üzere de en kısa olandan gidiyoruz. Ee, mükerrer tekrar edilen bazı hadiseleri de zikretmiyoruz. Arasında da ilk defa programı dinleyenler için hatırlatıyoruz. Arasında da ee, tartışma mevzu olan veya şerhe muhtaç olan veya günümüzde dikkat etmemiz gereken bazı hususlara da e, yer veriyoruz. Geniş geniş anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü Siyer-i hikaye gibi okursak, evet, sahil hikaye okumaktan daha fazla farklı bir iş yapmış oluruz. Fakat Siyer-i Nebi'yi okumanın şuuruna, idrakine ve ondan hasıl olacak güzelliğe, feyze nail olamayız. Eyvallah. sihir bir okurken kalbimizle, ruhumuzla idrak ederek gitmek herhalde en güzeli olacaktır. Bu evet. aralar, bu muhabbete ne kadar ihtiyacımız olduğunu da hali hazırda zaten görmekteyiz. Evet. Kopunca neler yaşadığımızı, nelerle baş başa kaldığımız da vaka. Evet, yani iki can serveri, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uzaklaştıkça, Eyvallah. onun nurundan uzaklaştıkça olan hadiseleri, tek tek anlatmaktansa kişinin hayatına şöyle bakması, şöylece bir nazar etmesi herhalde kafidir. Evet, evet, mevzumuza devam edelim. Kureyş'in e, Kabe'yi muazzamayı yeniden imar etmesi e, yeni tabirle restorasyon diyorlar ya. Eyvallah. Yeniden ihya etmeleri yani tekrar tamir etmeleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu tamir esnasında Hakemlikleri hakkında bir konu var. Şimdi onu işliyoruz. Eyvallah. Evet. Kainatın efendisi 35 yaşındaydı. Bu sırada Kureyş kabilesi Kabe duvarlarını yıkıp yeniden tamir kararı verdi. Zira yıllardan beri yağan yağmur ve neticede meydana gelen seller yapı itibariyle pek sağlam olmayan bu mabedi oldukça yıpratmıştı. Çatısız bulunması sebebiyle de yağan yağmurlar temeline kadar tesir etmiş ve binayı adeta harap bir hale getirmişti. Son olarak gelen büyük bir sel, Kabe'yi bütün bütün sarsmış ve duvarlarını çatlatmıştı. Yani Kabe denilince bunu duvar olarak gören insanlar için bu satırlar acayip gelir tabii. Aa nasıl oldu, Kabe nasıl çatlamış, temeline kadar nasıl inmiş diye. Halbuki insan kendisine baksın. İnsan bir Kabe'dir. Yani o Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti Adem zamanında yapılan Kabe üzerine inşa ettiği bir binadır. Ama sen kendine bak diyor Molla Cami. Sen Allah'ın inşa ettiği bir Kabe'sin. O yüzden insanı yıkma, insanın kalbini kırma diye hitap ediyor. Biz nasıl bu kalıptan ibaret değiliz, bu kalıba hareket ettiren, muharriki olan bir ruh var. Bu ruh olmadan biz hiçbir şeyiz. Tuz ruhu bile değiliz. Hiçbir sevimliliğimiz yok. Ceset halinde olduğumuzda çocuğumuz bile bize temas etmekten korkacak kadar derecede soğuz ve hiçiz. Kabe-i Muazzama'da bizim gördüğümüz Kabe binası o ruha işaret eden zahiri görüntüdür. O görüntüde kalan insanlar bir insana baktıklarında sadece cesedi gören insanlar konumundadırlar ki fevkalade hata etmiş olurlar. Kabe-i muazzamanın bir hakikat-i o duvarın gözüken o dört duvarın ardında tecelli eden bir hakikat-i Kabe var. Kabe'nin ruhu var. Ceset yaşlanabilir. Bazı azalar bozulabilir. Fakat insanın ruhu nasıl aynı kalırsa Kabe'nin de Sırf duvarını düşünürsek duvarları yıkılabilir, temelinde sular inebilir. Fakat neticede onun ruhu görenler için, gerçek aşıklar için tavaf mahallidir, tavaf mekanıdır. Bunda da ibrette düşünelim diye arz ettim. Evet. Bu durum Mekkelilerde bir korku ve telaş uyandırmıştı. Bu arada bir hadise daha oldu. Kadının biri haremde ateş yaktı. Ateşin korundan sıçrayan kıvılcımlar Kabe'nin örtüsünü tutuşturdu ve yanmasına sebep oldu. Yani şimdi bugün günümüzdeki Kabe'yi düşündüğünüzde bir avlu var, etrafta mermerler var falan. Şimdi bu zamanda düşündüğünüzde o acayip oldu. Kim ateş yakar? Fakat düşünün ki yani bendeniz bir kısmını hatırlıyorum ki inşa halindeydi. 80'li yıllardan evvel kabe muazzamının zemini topraktı yani. Belli yerler böyle taş falan gibi döşeniydi ama biraz daha dışarı çıkınca temiz bir toprak üzerinde insanlar tavaf ediyordu. Yani şunu demek istiyoruz o zaman da bir kabe Muazzam'ı dururken yanında toprak vesaire insan oturacağı yerler var. Hatta Safa Merve arasında bundan 40 sene evvel, 45 sene evvel Kabe'ye gidenlerden dinlediklerimize göre Safa Merve arasında pazar varmış. Yani esnafın arasından, seyyar satıcıların arasından Safa Merve arasında say ederdik diyor. Baya pazar kuruldu gibi diyor. Hakikaten siyah beyaz efendim bazı şeylere bakınca, filmlere bakınca Safa Merve arasındaki yeri gördüğümüzde bir pazar yeri halini müşahede edebiliyoruz. Dolayısıyla işte gelmiş birisi orada piknik yapmış herhalde kendine göre üşümüş. Ayaz'dan ateş yakmaya kalkmış bir rüzgar ufacık bir kıvılcımla e, örtüye sıçramış ve neticede bir yangına sevgiyet vermiş. Bütün bunların üzerine bir de Kabe'nin içinde bulunan bir definenin çalınması eklenince Mekkeliler artık verdikleri kararı bir an evvel gerçekleştirme gayretine girdiler. Yani Kabe'nin içerisinde biliyorsunuz bazı kıymetli eşyalar da var konuluyor. Ee, daha evvel zikrettik bunu. Eee... İmardan mahrum olunca sağda solda çökmeler, yarılmalar olunca e, korunması da içerideki hazinelerin korunması da e, mümkün olmuyor. Ve bu artık bir şeylerin çalınmasıyla iyice aşikar olduğunda bu işe bir el atalım yani böyle olmaz diye Kureyşliler Kabe-i Muazzam'ı inşa etmek üzere karar alıyorlar, istişare ediyorlar ve ne diyorlar acaba? Kureyşliler Kabe'yi nasıl ve neyle tamir edeceklerini düşünüp istişare ediyorlardı. Bu sırada Cidde'ye gitmek üzere Mısır'dan yola çıkmış bulunan bir Bizans gemisi Cidde yakınlarında karaya oturdu. Bunu haber alan Kureyş olay yerine bir heyet gönderdi. Geminin yükü yumuşak aktaş, tahta, direk ve demir idi. Bunlar Kureyş'in arayıp da bulamadıkları şeylerdi. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Allah gönderiyor işte Kabe'yi malzamayı. Görene Körene? Heyet gemide bulunanlarla anlaşarak keresteyi satın aldı. Bunun yanında gemideki tüccara Mekke'ye serbestçe girebilme ve mallarını gümrüksüz satabilme garantisi de verdiler. Halbuki daha evvel Mekkeliler şehirde ticaret eşyası satanlardan öşür alırlardı. Gemide ayrıca Bakum adında Bizanslı bir mimar da bulunuyordu. Allah Teala müsaade edince böyle eksik edik bir şey bırakmaz. Mimarını da göndermiş, evet. Kabe yapımında kendisinden istifade etmek üzere bu mimarla da anlaştılar. Buna göre duvarlarını yeniden tamire karar verdikleri Kabe'nin mimarlığını Bizanslı Bakum, marangozluğunu ise Mekke'de oturan Kıpti bir usta yapacaktı. Evet, Mısırlı yani. Kıpti biliyorsunuz Mısırlı demek, Kıpt. Ecip diye yazıyor ya, ne de yazıyor değil mi? İngiliz nasıl o? Ee, değil mi böyle e, işte Kopti'nin İngilizce şey yansıması Mısır deniyor. Kopti yani Mısırlı bir zatmış ustası Marangoz ustası. Ne ilk mesela Mekke'de ve Medine'de pek Marangozlukla uğraşan kişi yok. Hatta Resulullah Efendimiz Medine hicret ettiği zaman iki tane Marangoz var koca Medinede. Hatta bir tanesi ölüyor bir tanesi kalıyor. Yeni minberi inşa ettirdilerken ondan istifade ediyor. Evet. Kabe duvarlarının taşlarla örtülmesi işi, Kurayla ile kabileler arasında dörde taksim edildi. Buna göre, Abdi Menaf ve Zühre oğullarına, Kabe'nin Şam cephesi, Hatim, Hıcır tarafı, Şeh, Ceh ve Amir oğulları payına, Kabe'nin Yemen köşesi ile Hacerül ül Esved köşesi arası, Mahsum ve Teymoğullarına ise Safa ile Eccad'a bitişik olan Yemen cephesi düştü. Evet. Her kabile kendisine düşen tarafı yıkıyordu. Hazreti, yıkıyordu derken ya temizliyordu manasında değil, değil mi? Yıkıyor yani yıkıyorlar. Evet. Hazreti İbrahim'in attığı temele kadar inildi. Bundan sonra birbiriyle kaynaşmış deve sırtı gibi yeşil yeşil taşlar görülmeye başlandı. Evet yani böyle zümrü Bakıldığında hani gözünüzde canlandırın, böyle yeşil ve kat kat, deve hörgücü gibi ufak ufak tepecikler şeklinde bir zemine ulaşıyorlar. evet Niyetleri daha da aşağı inmekti. Sağlam olsun diye diyorlar ki yani bu yeşil bir taş, değişik bir taş ama daha derine inelim de şöyle temeli kuvvetlendirelim, bir daha ne zaman onaracağız, tamir edeceğiz diyorlar ama ne oluyor acaba? Ne var ki buna muvaffak olamadılar. İçlerinden biri bu yeşil taşlara kazmayı sallayınca birden zelzele uğramış gibi Mekke'nin sarsıldığını gördüler. Evet. Herkeste bir korku ve telaş başladı. Bundan sonrasını yıkmaya müsaade bulunmadığını anlayıp kazdıklarıyla iktifa ettiler. Bir vuruyorlar Mekke başlıyor zangır zangır zangır titremeye. Bazı alimler diyor ki o kazmayı birkaç kere daha vursalar bütün yer, yerküre, arz hepsi sallanırdı diyorlar. Çünkü orası Allah'ın kainatı halk etmeye başladığı yer, merkez. Kabe-i olduğu yer de Hazreti Adem'in toprağının olduğu yer. Hazreti Peygamber'in toprağının yaratılırken alındığı yer, o toprak oradan, o merkezden. Artık Hazreti Peygamber'in nurundan halk olunmuş olan bir toprak haline aldı da sonra Adem'e o toprak oldu mu dersiniz? Nasıl düşünürseni düşünün. Fakat orasını Allah Teala bir merkez olarak hilkat mebde'i, yeryüzünü yaratılış merkezi olarak seçtiğinden bir kazma vurduklarında zangır zangır Mekke sallanıyor. Diyorlar ki tamam. Bundan sonrasında herhalde müsaade yok diyorlar. Kaldığımız yer Kabe'nin yeniden inşasıydı. Evet, idi evet, abi. evet. Burada hatta kaldığımız bölüm de kabileler arasında bir anlaşmazlık da çıkacak. O evet. bahisteyiz. Evet. Ve Peygamber Efendimizin de hakemliği mevzu var. Evet. İstiyorsanız e, biraz yürüsün, konu yürüsün. Çok şey yapmayalım. Eyvallah. Metne devam edelim, Eyvallah. okuyalım. Kıymetli dinleyicilerimiz de vakti zayi olmasın. Belki konuyu çok merak ederler. Buyurun. Herkes kendisine düşen taraf için taş taşıyor ve duvarlar örülüyordu. Bina, Hacerül Esved'in konulacağı yere kadar yükseltilmişti. Ancak bu mübarek taşı yerine koymada kabileler arasında anlaşmazlık çıktı. Her kabile kendisini diğer kabilelerden bu hususta daha layık görüyordu. Kabile taassubunun bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü bir zamanda, hangi kabileyle bu şerefi başkasına kaptırmak isterdi. Hakikaten de o zamanın Arapları içerisinde ve yakın tarihe kadar Arap kavimleri içerisinde taassubun yani ırk meselesinin, soy sop meselesinin, kavmiyetçiliğin ve kabileciliğin çok önde olduğunu görmekteyiz. Bu yakın tarihe kadar bile devam etmiş bir şeydir. Yani ırk taassubunda Maalesef e, Araplarda çok belirgin bir şey vardır, tahssüplardır, soyuzabı düşkünlük vardır. Evet. İş kızıştı, tartışma ve münakaşa son derece sertleşti. Öyle ki birbirleriyle vuruşacaklarına dair yemin bile ettiler. Ortalığı bir kargaşalık kaplamıştı. Her an çarpışma bekleniyordu. Çarpışma vuku bulursa çok kişi hayatını kaybedebilir, çok mal telef olabilirdi. Bu duruma bir çare bulmak gerekiyordu. 4-5 gün Kabe'nin duvarlarına tek taş koymadan Kureyş kabileleri bekleyip durdular. Sonra tekrar Mescide haramda toplandılar, birbirleriyle konuştular, tartıştılar. Hı. Bu arada kabileleri uzlaşmaya davet edenler de vardı. Kanlı bir hadisenin kopması her an beklenirken Kureyş'in en yaşlılarından Ebu Ümeyye diye bilinen Huzeyfe bin Muire Ortaya atıldı ve taraflara şu teklifi sundu. Ey Kureyşliler! Anlaşamadığınız şu işte, mabedin şu kapısından, beni şeybe kapısını eliyle işaret ederek, ilk girecek zatı aramızda hakem yapın. O kimse bu işi bir neticeye bağlasın. Ebu yani bir nevi e, işi kendi haline bırakmak üzere, herkesin tarafsızca kabul etmesi için bir yol, bir yöntem teklif ediyor ve diyor ki, beni şeybe kapısından ilk giren kişi bu hususta bize hakemlik yapsın şu anda biz içimizden bunu tutalım kimseye de haber vermedik dolayısıyla bu teklif hiç kimsenin efendim kabilesine atasına dedesine yarayacak bir şey değildir gelsin o kişi kimden olursa olsun ama hakemlik yapsın aramızda diyor böylece sen onun tarafını tuttun bunun tarafını tuttun gibi ...bir çekişmeye girmeyiz diye teklifte bulunuyorlar. Ebu Ümeyye'nin bu beklenmedik teklifi... Evet. ...taraflarca tereddütsüz kabul gördü. Evet. Artık bütün gözler... ...beni şeybe kapısındaydı. Hı. Acaba kim çıkacaktı? Ve kabilelerin anlaşmazlığına nasıl bir çareyle son verecekti? Hiçbir kabilenin gönlünü kırmadan bu işi nasıl halledecekti? Merak dolu bakışlar... Mescidin meskur kapısını dikkatle süzmekteydi. Yani daha evvel zikredilen, demin andığımız Veni Şeybe kapısını dikkatle seyretmekteydi. Ne oldu? Kapıda bir zat belirdi. Uzaktan fark ettiler. Kendisine mahsus boyu, posu ve yürüyüşüyle vakar içinde gelen bu zatı derhal tanıdılar. Ve sevinç içinde bağırdılar. El-Emin, Muhammed onun aramızda vereceği hükme razıyız. Yani birden nida etmeye, sevinçle bağırmaya başlıyorlar. Huvel emin, huve Muhammed. Evet o. Emin olan Muhammed'ül emin geldi o. Yani öyle bir sevinçle karşılıyorlar ki bunu bu onlarca kendi aralarında hemen kalben ittifak edecekleri ve Allah'ın bir lütfu olarak gördükleri Allah'ın Gerçekten bu aralarında verdikleri karara razı olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Çünkü güvenilir kim var denildiğinde Muhammedül Emin ilk gelen isim belki ondan sonra gelen isim de yok. Ve onun hakemliğini düşününce fevkalade sevinçle Huvel Emin, Huva Muhammed biz bu hükme razıyız. O nasıl hükümleri seversin diye e, sevinçle Efendim durumu karşılıyorlar Evet Gelen Muhammedül Emindi Sallallahu aleyhi ve sellem Herkesin itimadını kazanmış olan Dürüst insandı Bu sebeple merak dolu bakışlar Birden sevinç bakışlarına döndü Çünkü Adil karar vereceğinden Hepsi tereddütsüz emindi Evet isabetli karar vermekten şaşmayan Efendimizin gelişi elbette Tesadüfi değildi Vereceği hükümle onlara peygamberliğini ilanından önce de isabetli görüşe, derin düşünceye sahip olduğunu tasdik ettirecekti. Şimdi burada tabi kitabı okurken, bazen kitabı yazarken de insan elinden farklı cümleleri e, fark etmeden yazı verebiliyor. Şimdi bu söz nasıl izah edilir? Yani peygamberliğini ilan etmeden önce ki siz orada e, yazılan metinde peygamberliğinden önce de diye bir ifade geçiyor hatta nezaketle onu düzelttiniz ama yine kafi değil ondan önce de isabetli görüşe derin düşünceye sahip olduğunu gösteren bir peygamberden bahsediyor şimdi şu son dakikalarda bir hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den hemen Sure'in Meryem'i hatırlayalım hatta açalım bakalım Hazreti Meryem aleyhisselam konuşmaktan men edildi. Yani sen bu çocuğu bir sana müsaade edinceye kadar karnında taşıyacaksın, doğuracaksın. Fakat bir müddet insanlarla konuşma. Ne konuşursan konuş, insanlar senin sözünü saptırırlar. Susacaksın. İşaretle belki gösterebilirsin ama Ağzından kelam sarf etmeyeceksin. Hitabına, emrine masar olduğu için Hazreti İsa Aleyhisselam'ı taşırken de doğduktan sonra beşikte taşırken de belli bir müddete kadar konuşmamıştır insanlarla. Onu da bu hadisi anlatırken Cenab-ı Hak tenezzül müminlere bunu beyan ederken Ey Harun'un kız kardeşi ne acayip bir şey yaptın falan diye hakaret etmeye başlıyorlar Hazreti Meryem'e. Hazreti Meryem aleyhisselam da fe aşarat ileyh kundaktaki, beşikteki bebek şeklinde olan Hazreti İsa'yı işaret ederek bu bana sorduğunuz, tevcih ettiğiniz, yönelttiğiniz soruyu ona sorun der gibi parmayla gösteriyor. Diyorlar ki, sen bize dalga mı geçiyorsun? İstihza mı ediyorsun? Kundaktaki bir çocukla biz nasıl konuşalım? Senin vermen gereken bir cevap. Normal bir şeyi bile konuşmaktan aciz. Böyle bir meselede nasıl onunla konuşalım? Sen bizimle istihza mı ediyorsun? Denildiği vakit Beşik'ten Hazreti İsa'nın sesi yükseliyor. "Kale inni Abdullah." Dedi ki İsa, muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Ondan sonra devam etti. Allah beni nebi kıldı. Bana kitap verdi. Namaz kılacağım, oruç tutacağım ve bunu tavsiye edeceğim. Ölünceye kadar da böyle yaşayacağım. Diyerek de peygamberliğini kundaktayken ilan etti. Şimdi güzel kardeşim, bazı şeyleri yazıyoruz, ediyoruz ama galiba peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi o eski tanımamazlığımız depreşiyor. Ve gayri ihtiyari lisanımızdan sürçen, kalemimizden sürçen cümleler, sürçmesinden dolayı çıkan cümleler ve sözler bizi farkında olmadan hataya sevk ediyor. Peygamberlik nuruyla bakıyor. Çocukken de onunla bakıyor. O nurla Allah'a muhabbet ediyor. O nurla her türlü cahiliye pisliğinden her türlü adetinden uzak kalıyor. Onurla hala namaz kılıyor. Her türlü mel'anetten Allah'ın nehyettiği şeylerden uzak kalıyor. O peygamber olmadan evvelde isabetli bir fikre sahiptir demek değil Hazreti Peygamber'i tanımayı Hazreti Peygamber'den evvelki peygamberlik müessesesini bilmemek demektir. Fevkalade büyük hatadır. Peygamberliğini ilan etmeden önce de isabetli hal ve harekatıyla, ahlakıyla peygamberliğin kendisinde zahir olacağının müjdesine sahip didense, biz burada amenna deriz, içimiz sızlar, burnumuzun dileği sızlar, gözümüzden de belki yaş akar. Fakat bu sözler hala mantık çerçevesiyle, akıl çerçevesiyle, aklı peygamberi izah etmek gibi bir e, gayretin içerisinde olmak, bizi aradaki muhabbetten soğutuyor. O, akılların kendisine kurban edileceği zattır. Akıl ona kurban olmadan ikna olmaz. O çok nazlı bir sevgilidir. Allah Resulü'nü konuşurken, Resulullah'a anlatırken, bu nezakete riayet etmemek, bu nezaketi göz ardı etmek, kendiliğinden o nazlı güzelin, kalbimizden, dimağımızdan, aklımızdan, ruhumuzdan, Uzaklaştırılması demektir ki bunun da müsebbibi başkası değildir. Zaman değildir, etraf değildir. Sadece ve sadece kendi anlayışsızlığımız, kendimizce anladığımız Resulullah ve neticede uzaklaşmamızdır. Dolayısıyla bu sözü tahsih için burada etmek durumundaydı. Bazı eserleri okurken tadına bakmak lazım. Ağzınıza bir kaşık pilav attığınızda nasıl taşı görmediğiniz halde dilinizle ağzınızda ayıklıyorsunuz ve dışarı çıkartıyorsunuz. Tadını alarak okumaya gayret ederseniz sizin ruhunuza hitap etmeyen tatsız şeyleri de okuduğunuz şeyde ayıklayabilirsiniz. Allah'ın kitabından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Güzel hadislerini, sahih hadislerini toplayan kitapların haricinde hemen hemen her eserde de muhakkak buna benzer şeyler vardır. Allah ve Resulü'nün sözlerinin haricindeki sözleri lakırdıdan ibarettir denilmesi tasavvufta da bundandır. Dolayısıyla ruhumuzun lezzetine, kalbimizin rikkatine aldırarak, onu hissederek hani aldırmadan manasına söylememek için öyle söyledim. Orayı göz ardı etmeden okursak lezzetini alabiliriz. Evet. Bu arada süremiz galiba çok azalıyor ama istiyorsanız herhalde bu programdan sonra da arkası boş eyvallah, olabilir. Eyvallah. Eyvallah. Mevzu hiç olmasın. Mevzuu tamamlayalım peki. Eyvallah. Evet. Kureyş durumu kendilerini anlattı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ''Ey muhammed Emin, biz böyle böyle bir tartışmaya, niza, bir münakaşaya düştük. İçimizden Beni Şeybe kapısından girecek bir insana hake, hakem tayin etme hususunda e, ortak bir karar aldık. Konuştuk ve sen de geldin, e, hakemlik vazifesini senin yapman hususunda da ittifak ettik. Çok da güzel oldu. Durum şöyle şöyle, biz Hacer-ül Esvet hususunda böyle bir tartışma içerisindeyiz.'' deyince... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor? Hemen bana bir örtü getiriniz. Anında getirdiler. Bir rivayete göre bu Velid bin Muire'nin elbisesiydi. Evet. Diğer bir rivayete göre ise efendimiz bizzat kendi ridasını bu işte kullandı. Biz de öyle biliyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz pekala bir örtü lazım derken mübarek ridasını üzerindeki hırkasını çıkarttı ve yere serdi. Evet. Küçük büyük herkesin dikkatli bakışları Efendimizin üzerinde toplanmıştı. O örtüyle ne yapacaktı? Merakları fazla sürmedi ve sevgili Peygamberimiz Hacerül Esved'i bu örtünün ortasına koydu. Sonra da her kabileden bir kişi bunun birer köşesinden tutsun diye emretti. Öyle yaptılar. Hacerül Esved'i örtüyle konulacak yere kadar kaldırdılar. Ve Resul-i Kibriya Efendimiz bizzat Hacerül Esved'i kendi eliyle yerine koyarak bu şerefe nail oldu. Bundan sonra da tekrar duvarı inşa etmeye yükseltmeye başlıyorlar. Yani anlaşıldı ama bir defa daha zikredelim. Hacerül ül Esved'i örtünün ortasına koyuyorlar. Bütün kabilenin mensuplarını da, sahil kabilenin mensuplarını da her köşesinden bir ucundan tutsun diye. Alıyorlar, yükseltiyorlar Hacı-ül konulacak yerine. Kadar yükselttiklerinde kim koyacak? Yine nizayı çözen ve o emaneti taşımaya en mükemmel şekilde layık olan, elyak olan, Hazreti İbrahim'in ve İsmail'in şerefli soyundan, pâk neslinden varisi peygamber, ve peygamberan olan Hazreti Fahri Alem saadetli elleriyle hacer Esved'i alacak ve yerine yerleştirecektir. Şimdi duvarı örebilirsiniz. Artık nizada tamam oldu diyerek onların da gönlünü fethedecektir. İstiyorsanız burada bırakalım. Eyvallah. Programın süresini fazlaca aşmayalım. İnşallah hem önümüzdeki hafta ölmez sağ kalırsak Birazcık bunun üzerinde konuşuruz. Haceresvet hakkında da konuşuruz. Daha sonra da konumuza devam ederiz. Eyvallah. <gülüyor>